أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربهم يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم Baraklana ﷻ ve alhamdulillah Rabbil 'alamin ve istehkurullah al-hiy al-quyun. Hascandıkom bil-hiy al-quyun, eldili haymete bda ve defaat gankom esou ebilahul walakou teila billahi azim Bu sıcakta herkes serinlemeye kaçıyor. Siz ise maşallah burada Allah'ın yolunda toplanmaya. Allah için katlandınız, sıcak demediniz, terleriz demediniz, Allah için geldiniz. Ecriniz Allah'ın yanındadır Celle Şanehu Celle Celaluhu. Mevla Teala yolunda atılan adımları, dökülen telleri zayi etmez. Mutlaka kulunun mizanına koyar. İyi amel işleyen kulunun ecrini, mükafatını zayi etmeyecek. Zaten şimdi kim nereye gitse serinlemek için bizden çok serinlenemez elhamdülillah. Biz burada daha serindeyiz. Daha ferah elhamdülillah. Daha rahattayız elhamdülillah. Allah'ın bu maddi manevi huzurumuzu, ferahımızı, serinliğimizi, sevincimizi artırsın amin. Şu sohbetin şurada yapılmaması için ne mücadeleler veriyorlar bizimle. Ne mücadeleler, ne boş müdafalar, savunmalar. Yani şu gece şurada bir ayet okuyacağız, birkaç hadisleri okuyacağız diye dünyayı koparıyorlar. İnşallah Mevla Teala eskisinden ziyade bir serbestlik nasip eder. Ama biz yine Devam edeceğiz inşallah. Allah'ımız zarar zeval vermezse devam edeceğiz. İnşaAllah. Okuduğum ayet kerimesinde Mevla buyuruyor ki estaizuhu laqad mekara lezine min kablihim Habibim sallallahu teala aleykümse sevgilim seni inkar eden tekzip eden yalanlayanlardan önce geçen niceleri hileler yaptılar. Firavun, Karun, Haman, Şeddat, Nemrut, çok hileler yaptılar. Ne büyük hileler, ne tuzaklar, ne faaliyetler. Yani bugün İslam'ın yıkılması için gizli faaliyet yapanlar, hile kuranlardan önce geçenler çok daha fazla büyük hileler yaptılar. Tuttum onların hilesi? Bunların gibi tutacak? Bastı bacakların. Bucuruk adam ya köpteki yıldıza közleri ulaşmıyor ya. Allah'ın mülküne bak Celle O yıldızları yaradan, he? o kadar yüksekte tutan, o burçları yaradan, ay, güneşi başımızla döndüren bu kuvvet sahibinin yanında. Bunlar kimdi? Ölmeye mahkum, hastalanmaya mahkum, yaşlanmaya mahkum. Ne hükümleri var? kendilerine ne zannediyorlar? İnşallah yakında 4-5 ay ben tam zaman bilmem Allah bilir ama yani bu 5-6 ay içerisinde küfrün reislerinden biri geberecek inşallah. <gülüyor> küfrün reislerinden yani başını çekenlerden. Mevla onlara küfrün imamları diyor. Kur'an-ı Kerim'de estağidu billah featilu e'immetel küfr. <gülüyor> küfrün imamlarıyla savaşın diyor. Küfrün imamları ne demek? Yani gavurluğun önderleri. Mesela nasıl imam geçiyor ya öne, onlar da geçiyorlar bütün milletin önüne, milleti kavur etmek için. Ya. Onları Mevla Teala Hazretleri dünyada da ahirette de rezil rüsva edecek. Biz şimdi biz yolumuzu terk etmemeye kevşetmemeye bakalım. Maalesef Müslümanlar hiç sahip değiller. Dünyalarından bir şey kopsa ortalık koparırlar. Din ebelden gitse, aman bana ne diyor. Bundan bu hale geldi. Şimdi bak ne buyuruyor. Habibim seni inkar edenlerden öncekiler çok hile yaptılar. Tuttu mu tutmadı. فَاَتَ <gülüyor> اللّٰهُ بُنْيَانِمْ Minel الْكَوَائِدِ Allah onların Evlerinin temellerine geldi. Allah gelir mi? Bizim gibi gelmez. Bizim gibi gelmekten gitmekten münezzehtir. Ama Kur'an-ı Kerim'de gelir diyor. Bak bu haditte diyor ki, Allah geldi diyor. Yine bir aaa, bir ayeti kerimesinde buyuruyor gösterdi billah ve ja rabbuka vel meletu saffan saffa. Habibim senin rabb'in meleklerle beraber gelecek. tabi buradaki mana bunun gibi çok ayetler bulabilirsiniz. Birbirini tefsir ediyor. Estaizu billah. felâ Allah'ın emri geldi, acele etmeyin. Allah'ın emri geldi. Ne demek? İşte Allah gelir manası nedir? Emri gelir. Kazası gelir, belası gelir, azabı gelir, cezası gelir. Anladınız mı şimdi? İnşallah bize de rahmeti gelir. İnşallah. Kimine rahmeti gelir, kimine belası gelir. Bak. Estağül hel illâ en te'tiyevmul melâiketü evye'ti ya rabbuke evye'ti ya bazı âyâti rabbi. Habibim bu seni inkar edenler, şimdi de işte İslam'ı inkar edenler aynıdır. Beklemiyorlar. Ne bekliyorlar? Ya meleklerin gelmesini, aman ya o melekler göründüğü zaman ölüm melekleri, azap melekleri kıyamet koparken o melekler hep görünecek ya meleklerin gelmesini ya Rabbinin gelmesini celle celaluhu yani azabının gazabının gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini bekliyorlar bazı ayetler işte e, kıyamet alametleri yavaş yavaş hepsi gelecek küçükleri zaten hep bitti şu anda kıyametin küçük alametlerinden çıkmayan kalmadı. Hepsi çıktı. Büyük alametler bekliyor. 10 tanedir. İşte birisi başladı mı çorap çöküyor gibi hepsi başlayacak. Teccalın çıkmasıyla nevdu billah. Baş teccal. Şimdi ondan önce çok teccallar var. Ama esas teccal daha çıkmadı. Yevve etibâ bu hayâti <gülüyor> Mevla bu diyor benim bir azap ayetlerim kıyamet alametlerim bir gelirse var ya ondan evvel inanmayana ondan evvel namaz kılmayana ondan evvel hayır yapmayana artık ne imanı fayda edecek ne namazı fayda edecek ne dünyaya para veriyorum dese fayda edecek hepsi bitti yarın sabah güneş batıdan doğsa var ya Allah muhafaza, tevbeniz daha kabul olmaz. Bugün ettin ettin, yarın tevben kabul olmaz. Şikat veriyorum, ben trilyonerim, trilyon vereceğim. Kabul olmaz. Şu güneş batıdan doğması büyük bir alamet. Hepsinin vakti, saati var. قُلِنْ تَظُرُونَ اِنَّا مُنْ Habibim söyle ki siz bekleyin, bekleyin, biz de bekliyoruz. Biz de bugünkü gavurlara diyoruz. Bekleyin bakalım ki İslam'ın sonu gelecek öyle mi? Biz de bekliyoruz. Küfrün sonu gelecek inşallah. Bitmiştir ya. Can çekişiyorlar. Ne delilleri var, ne davaları var. Köpük gibi suyun üstünde gidiyorlar ama köpük gibi. Hayır sudadır. Hak su gibidir, batıl köpük gibidir. Köpükte ne hayır var? Ama üstüne çıkmış. Köpük nereye çıkmış? Suyun üstüne çıkmış. E ne hayır var suyun üstüne çıkmasında? Sönüp gidecek. Su alttan gider ama delik decik eder. Dağı geçer. Hakkın taraftarları olalım. Aman bağlı oturma. Allah'ımıza yollayalım. Ya Rabbi hakkı hak olarak bize göster. Ona uymayı bize nasip eyle. Batılı batıl olarak bize göster. Ondan sakınmayı bize nasip eyle. Amin. Bu Müslümanlar dinine sahip olsa sağlam var ya, gavurların hiç borusu etmez. Ama onlar biliyor ki, hep dedik mi çil yavrusu gibi bunlar dağılacak, onun için bu kadar üstümüze geliyorlar. Bak Mevla buyuruyor, çok hile ettiler öncekiler, Allah geldi Celle Celaluhu, nereye geldi, bünya nevm, onların yapılarına. Yapı ne demek, yani evlerine, binalarına, köşklerine, saraylarına, Şimdi adını takmışlar kökdelenlerine. Ulan ne kökdelen be! Allah onu bir tersine, havaya kaldırıp tersine çevirip yeri deldirir ona. Dizerzele etti mi yeri deliyor, köyü mü deliyor? <gülüyor> Kök orada duruyor, neresi delindi be? salladım mı Allah Adana'yı, İzmir'i bilmem neyi? O kökdelenler nereyi deldi, köyü mü deldiler? Yeri deldi. Ne olacak? Sen kendini ne zannediyorsun Allah ile harbe kalkmışsın be? Senden evvel Firavun vardı, Nemrut vardı. Hepsi geberdi gitti, Sen elli altmış seneli gömrün bile yok, dikkat et, Allah Allah'ın evlerine minel kavaidî temellerinden geldi. Evlerin temellerinden gelmesine ne demek, zezelezele bir sallıyor evi temelinden, فَقَرْرُ عَلَيْمُ السَّقْفُ بِنْ فَوْقِينَ Üstlerinden tavan başlarına düşüyor, adamlar da içinde beraber. <gülüyor> onlara azap geldi nereden <gülüyor> beklemedikleri yerden hiç buradan azap gelir mi demezler biz artık işimizi sağlam aldık evin temelini sağlam yaptık şurada kadar demir fazla koyduk şu pay koyduk bize daha bir şey olmaz <gülüyor> şabonya çok zelcele oluyordu bir ara değil mi efendim zelceleyi ona göre ayarlamışlar ki böyle mühendislerin ni'marları şöyle yaparsak şu şekilde demir, şu şekilde malzeme kullanırsak efendim daha binalar çökmez adam telef olmaz onlar öyle hesap etti mesela diyelim ki alttan gelene göre bu sefer bir yandan geldi e Mevla adamın her tarafından gelir azap ya her tarafından gelir bu dünyada gelen Allah'ım hafaza etsin İstanbul yani büyük bir tehlikededir çevremiz hep görüyorsun sallandı bu İstanbul zelzele bölgesidir aslında yani zelzele bölgesi olmayan bir yer yok zaten bütün cihan zelzele bölgesidir Allah istediğim her yeri sallar, değil mi? Ee, İstanbul'da çok kina işleniyor, her yerde işleniyor ama burada nüfus da fazla, ya, ibadetleri de millete bıraktırdılar, sohbetleri de terk ettirirler, emri bil maruhu da yasak ettiler, vaaz etmeyi de yasak ettiler, Allah demeyi yasak ettiler. E şimdi sırf kaldı, fuhuş, zina, içki, kumar, faiz, başka bir şey kalmadı. E ibadeti yasak edersen, hayır yapanların hayri, kötülerin şerini karşılıyordu. Denge böyle kuruluyordu. Eşinizen hayrı engelle, şerre yol ver. Denge bozulur. Denge bozulunca ne olur? Kutalık yıkılır. Allah muhafaza. Onun için İstanbul tehlikededir. Yani bize bir şey olmaz diyenlere ne oldu? Hepsi yok oldu. Bize bir şey olmaz denir mi ya? Bugün ne diyorum sen 15-20 milyon yaşıyor. Çibrit kutusu gibi evlerde... Bunların çoğu zaten malzemesi eksik ki sağlam malzeme bile bu zelzeleye para etmez. En ulaş sallanmada enkaz olur ya altında milyonlar kalır Allah muhafaza etsin. Onun için yaş kuru bir yanar Allah'ın azabı geldi mi iyi kötü seçmez. Tabi iyilere ne olur? Derece olur kötülere azab olur allah Teala ahirette seçer. Ama dünyada mesela bir zelzele geldi bir apartman gitti. O apartmanda namaz kralı da vardı işçi içinde vardı diyelim. Görünüşte hepsi bir gider ama hesap değişik olur tabi. Herkes ameliyle hesabını görecek. Onun için yarın sabah inşallah cuma sabahıdır Allah bir mani vermezse 14 secde yapılacak. Epeydir yapamadık. Biz yoğduk İstanbul'da. İnşallah biraz bulunduk. Geçen hafta yoğduk. Bu hafta bulunduk burada. İnşallah sabahında efendim yarın yani cuma sabahında hep bulunalım bundan sonraki haftalar da yok bir buçuk ay kadar inşallah ömreye gidiyoruz Mekke-i Mükerreme'ye gideceğiz inşallah Allah bir mani vermese. niye gidiyoruz acaba? he? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Amerika'ya gitmiyoruz İsviçre'ye gitmiyoruz Şimdi bu sıcakta insan Mekke'ye gider mi? Siz de diyorsun ki hoca pusulayı şaçıttın herhalde ya. Sıcakta Mekke'ye gidilir mi? Yanacaksın. Ee. <gülüyor> Mekke'nin sıcağına diyor, bir saat sabredenden cehennem 200 sene uzaklaşır. Ya burada boşuna sıcak çekmeyin hiç olmasa. <gülüyor> İstanbul'da boşuna asacak çekilir. Mekke'nin sıcağını saat başına 200 sene cehennem uzağa. Hadis ''Men sabera ala harri Mekke'te saaten min nehâr teba'adet anu cennem vesirete <Sessizlik> mi etey Kafadan mı konuşuyorum sana? Nesevi tefsirinde bu? Hadis-i şerif İnşallah tabii sizlere dua edeceğiz. Ümmete dua edeceğiz, Türkiye'ye dua edeceğiz, Dünya Müslümanlarına dua edeceğiz. Allah bir mani vermezse ya Rabbim sağ salim bizi kavuşturursa dualar dualarla durduk zaten bu zamana kadar. Neyimiz var? Allah'a yalvarmaktan başka. En büyük iş duadır ama onu becerebilecek beceremiyoruz. Her şeyin bir de vakti var. Dua mutlaka kabul oluyor. Saatini bekliyor tabii. Onu kaç kere söylemiştim size. Hemen dua ettiğiniz gibi ne oldu demeyin. Onun saati gelecek inşallah. Saatli bomba kurulmuş ya. Yani ne demek? Allah'ın her işi vakitlidir. Hiçbir şey boşuna değildir. Tekmeti var. Şimdi yarın sabah onun için yani bundan sonraki hafta yok bir cuma sabahı hiç olmasa taa geçenden de tembihlemiştim size secdeler yapalım. Bir afet bir bela bir musibet gelmemesi için dua edelim inşallah Rabbim sebebareke dua teala dualarla belayı yarı yoldan da defeder. İnen belayı da kaldırır. Dua belayı havada kapar. Hadis-i şimdi sabah namazına beş buçukta duruluyor altıya on kalaya gitti güneş beş buçukta duruluyor sabah namazına demek ki altıyı on gece falan secdelere durulur İnşallah o saate kadar hanım cemaat gelir öbür tarafa çocukları bile getirmek lazım günahsızların duası daha çok kabul olur Mevla Teala bir bela geldiği zaman duayı geciktirmemek lazım gelmeden tedbir almak lazım e geldikten sonra neye yarar kırıldın Kırıldın gittin. E şimdiden bunu düşünmek lazım. Belki bu secdelerle diyelim gelecek bir şey allah Teala iki türlü kazası vardır. Biri muallak, biri mübrem. Muallak askıda demek, mübrem kesin demek. Kesin kazası değişir mi Allah? Değişmez. Ama askıdası ne? Askıdaki ne demek? Bu kul dua ederse, bu kul sadaka verirse, bu kul hayır ederse, kaldıracağım ondan. Mı? bilir. Ona göre kesin, kesin olan kaza değişmez. Çünkü ne Mevla biliyor seni yaratmadı. Sen dua edecek misin? Etmeyecek misin? Şimdi anlaşılıyor ki duaya Allah bize müsaade ederse secdelere izin verirse yani bize Allah nasip ederse demek Allah ki kabul edeceğine delalet eder. Mesela Hazreti Ömer zamanında radıyallahu büyük bir kuraklık oldu. Gün tefsire yazdırdım. İbni Kesir Elbidya ve Nâşinden. Birçok eserlerde kaynaklarını gördüm. Öyle kuraklık oldu ki Medine-i Münevvere'de insanlar çok insan öldü. Hayvanlar, vahşi hayvanlar geldi. Ehli gibi insanlara sığınıyor vahşi hayvanlar açlıktan. Medine'ye girdiler artık. Bir acayip kuraklık oldu ya. Hazreti Ömer'den ne yapacağını şaşırttı. Çevredeki vilayetlerin valilerine de bir haber yollayacak ki hani erzak azık tükendi biz bir şey yiyecek yok ne dönüyor hayvanlar ölüyor bize bir yardım ediyor, onu da yapamadı böyle eli kolu bağlandı Allah'ın takdiri sonra Harizimli İbn Bilal Hazretleri vardı radıyallahu anh, o da Hz Ömer'in bek şeyinden nöbetçilerinden bekçilerindendi dedi girebilir miyim huzurunuza buyur dedi dedi ben sana Resulullah'ın elçisiyim dedi Resulullah'ın elçisiyim dedi Allah'ın Resulü senin hakkında şöyle dedi ben Ömer'i uyanık bilirdim dedi ben Ömer'i uyanık bilirdim Ömer'e ne oldu dedi böyle sana diyor ne zaman dedi gördüm dün gece gördüm dedi Resulullah'ı gördüm dedi ondan evvel de gitti şeye efendim kabri şerifin yanına o Haris Hazretleri Resulullah Efendimiz yatıyor kabrinde şimdi de yatıyor ama gittik mi görüyor bizi kabrinde yattığı yerde geldi o zat kabrine dedi ki ya Resulallah dedi ümmetin kuraklıktan kıtlıktan kırılıyor dedi ne olur Allah'tan bir yağmur iste bize kabri şerife söylüyor biz de öyle konuşuyoruz gidip orada kabri şerifle Resulallah bizi duyuyor biz söylüyoruz arzu hal veriyoruz halimiz budur ya Resulallah diyoruz orada duyuyor şüphe var mı buna Bak görüyor musun ya? Adam gitti kabre diyor. Adını da veriyorum sana. Haris İbni Bilal Hazretleri. Kaynaklarını da gösteririm sana. Ken mal kitabında, Buhari'nin şer'i, İbni Hacer Askel'e Fethül Bahri'sinde, İbni Kesir el ve Nihâsinde, Beyhekî nübüvesinde. Kaç tane kitap kaynak veririm anlayanlara. kabri Şerif'e gidilip de istenir miymiş, istenmez miymiş? Delillerini gösteririm. Geldi ne diyor? Resulullah de yatıyor. Ümmetine suç dediyorum, ümmetine helak oldu. Biz de gideceğiz ki arası ümmetin dininden oldu. Ümmetine bir yardım eyle. Helak oldular. Susuz kalmaktan kötü değil midir kuransız kalmak? Siz onu öyle anlamıyorsanız sizde hayır yok. Siz parasız kalmaktan, ekmeksiz kalmaktan, susuz kalmaktan, şu anda içinde bulunduğumuz Kur'an eğitimi olmadan bu çoluk çocuk nasıl yetişecek eşkıya, yetişecek memleket? Arkamız ne olacak ezansız, namazsız, kusülçüz belki de yetişecek bunlar. Bunu düşünmüyorsanız siz, hiçbir şey bilmiyorsunuz o zaman. O gece rüyasında Rasûlullah'ı gördü bak, o gece git Ömer'e söyle benden dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zata söylüyor. Haris İbni Bilal el Müzeni. bu zata söylüyor. Kit Ömer'e benden selam söyle. Ben onu uyanık bilirdim. Onun aklına ne oldu? Allah, Allah. Evet. Ertesi gün geldi. Selam verdi. Uzuna girdi. Dedi Resulullah'ın elçisiyim sana. Böyle söylüyor. Ne zaman gördün? Dün gece gördüm. Hazreti Ömer başladı. Ağlama. Ömer'e söyle, uyanık olsun, ne yapıyor diyor. Ne demek istedi acaba, anlayamadı mübarek. Hemen dedi ki, milleti toplayın. Ezan vakti değil ya, namaza toplanın diye bağırıyorlardı, dellallar ki. Çünkü ezan okunmaz, ezan saati değil. Topladı milleti. Dedi ki, ben dedi size... Allah'ın Resulü'nün dinine ters bir şey bu zamana kadar emrettin mi? Biz şerahatsızlık yaptın mı? Yok vallahi yapmadın dediler. Sen tam şerahat üzere, adalet üzere hareket ediyorsun. E dedi bu zat dedi dün gece rüyasında böyle gördü. Resulullah bana diyor ki Ömer uyanıktı ne oldu diyor. Ben dedi bir şey mi yaptım acaba başladı? Ol Bilen varsa söylesin ben anlayamadım dedi. Dediler gel ver. sen yağmur duası yapmakta geciktin dediler sahabenin nasıl anlıyor işi görüyor musun? Biz kır, kırıldık. Hayvanlar kırılıyor. E, toplayıp milleti bir yağmur duası, bir dua yapsaydık hiç olmazsa bir dua da yapmadık. Bak böyle kırılıyoruz. <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz dedi. Bütün milleti topladı. Efendimizin amcası da var. Hazreti Abbas. <gülüyor> Radıyallahu anh. Hazreti Ömer imam olacak yerde kendisi. Emirul müminin. De, imamlık onun hakkıdır. Başkası geçemez. Ama dedi ki ya Rabbi dedi Peygamberin hürmetine dedi. İstiyorduk senden dedi. yağdırıyordun bize dedi. Şimdi dedi amcası buradadır dedi. Onu öne geçiriyorum dedi. Geceye Abbas dedi. Hazreti Abbas açtı Dedi ki ya Rabbi dedi. Peygamberinin amcasıyım diye beni öne geçirdiler dedi. Benim hatırım yoksa da peygamberin hatırı için ben de amcasıyım. Onun e, hatırını ben de muhafaza eyle. Duamı kabul edelim onun şihmetiyle şefaatiyle der demez, uu, bir seller başladı. Allah Allah. Eve giderken hep battılar sele. Ya bütün millet Hazreti Abbas'ın üstüne böyle el sürüyorlar. Haremini suladın diyorlar, Mekke Medineyi suladın diyorlar. Teberken ellerini sürüyorlar ona. Ya şimdi ne demek istiyorum? Müslüman uyanık olacak. Resulullah Efendimiz rüyada ne diyor? Ömer diyor uyanıktı ne oldu diyor. Yani dua yapsın. Milleti toplasın, dua yapsın, bela kaksın diyor rüyada. Değil mi? Peşinden dua yapıldı işte yağdı. E şimdi bugün diyorum sana ki yağmurlar yağdı, barajlar doldu. Efendi Hazretlerimiz bu işe ne kadar önem verdi biliyorsunuz. Şeyhimiz Hacı Mahmut Efendi Hazretleri Allah hayırlı uzun ömürle başımıza eski edin. Biz ondan ayrı değiliz. Elhamdülillah devamlı beraberiz. Her her hafta yağmur duası yapmadı mı? Berkos yuşa tebesine çıkılıp İstanbul kurudu. Terkosun dibi çıktı. Terkos'taki balıklar efendim öldü. Resimlerini çekiyorlardı kaşiler gibi bütün dibi kurudu. Evvendi ta oraya kadar gitti Terkos'u okudu. Berkos'a üç hafta duvarlara buldu. Hatırlamıyor musunuz? Ben de vardım o dualarda Hemen havada bomboşken bulutlar gelmedi mi? Ondan beri yağdırıyor, Allah yağdırıyor, Celle Celaluhu İstanbul'u susuz bırak. Ama bu millet su istediği gibi din istese, Kur'an istese, o zaman Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri, evet, onun için Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri, aynı yardımı yapacak Fazl-ı Kerem'iyle. Ama istemesini beceremiyoruz. Rabbimiz tebareke hala tealâ hakkıyla istemeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Onun için sabah inşallah secdeleri Allah'ın imani vermesi şey yapalım. Dünya bitti bitiyor. Hepimizin ömrü tükeniyor. Nefeslerimiz tükeniyor. Yolcuyuz ahirete doğru gidiyoruz. Önümüzde bir pişmanlık günü var, Allah o gün pişman etmesin. Dost düşman huzurunda rezil rüsva etmesin Evet! اِسْتَعَوْلَ وَاَنْ جِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ Habibim onları korkut! Önlerinde pişmanlık günü var. اِذْ قُضِيَ الْاَمْرِ Ne zaman iş bitecek? Cennete eli cennete gidecek. Allah Teala nasip eylese. Cehenneme eli cehenneme gelecek. Allah cümlemizi muhafaza eylese. Herkes yerine yerleştikten sonra ölüm getirilecek. Bir alaca koç şeklinde. Ve ölüm oradilikte kesilecek. Aynı koyun kesilir gibi kesilecek. Onun üzerine Cennete eline denecek, ya helal cenneti, ey cennettekiler, huludun felamhut. Siz burada ebedi kalacaksınız, artık hiç ölmeyeceksiniz. O zamana kadar cennettekiler korku içinde, acaba bu nimetlere kavuştuk ama çıkarırlar mı bizi, ayırırlar mı bizi diye düşünürken, ölüm yok artık, kestik bak, görün sizde gözünüzde deyince, onlar rahatlayacak. Bun ey ya ehlenlar, Ey cehennemde yananlar Huludun felâ mevd. Siz de orada ebedisiniz Artık hiç çıkmayacaksınız Ölüm kesildi bak O zaman cehennemdekiler Feryat edecekler Biz öleceğiz de kurtulacağız zannediyorduk E şimdi ölüm kesildi biz ne yapacağız Şimdi dünyada kaçtıkları ölüm O zaman o ölüm Onlara nimet olacak bulamayacaklar İşte önümüz budur <gülüyor> Kullarım gaflet içerisinde <gülüyor> Bu haberlere inanmıyorlar bile. Adam ne cennete inanıyor ne cehenneme? Varsa dünya yoksa dünya. <gülüyor> Efendiler bu yaşa geldik. Yedik içtik zevklendik. Bu kadar nimetlendik. Efendim, hepimiz neler gördük. Bugün hadis-i şerif yazdırdım tefsire en benamı ehli dünya Dünyada en çok nimetlenen kim? Diyelim ki en çok zevklenen Nemrut süt banyoları yapmış. Efendim Firavun, Karun en büyük servetlere sahip olmuş. Kıyamet günü bunlar çekilecek. Cehenneme sokulduktan sonra Cehenneme de tam sokulmayacak Şöyle cehennemde bir boyanacak diyor Yani bir sokulacak çekilecek Bir kere sokulup çıkarılmakla Allah Teala Hazretleri ona soracak Diyecek ki Sen dünyada hiç lezzet tattın mı? Halbuki adam 400 sene Firavunun karnı ağrımamış 400 sene başı ağrımamış Dişi ağrımamış hiç hastalık çekmedi Merla soruyor ona sen dünyada hiçbir lezzet tattın mı? Halbuki her lezzeti tatmış. Ama cehenneme bir sokulup çıkarıldı. Diyor ki vallahi ya Rabbi ben dünyada diyor hiçbir lezzet tatmadım diyor. Hiçbir keyif tatmadım diyor. Çünkü neden? O son hali biliyor. Cehenneme bir girdi çıktı ya. Heh. Şimdi onu düşünelim. Bir de tersi dünyada en zorluk sıkıntıyı çekmiş Müslüman Hastalıktan kırılmış, fakirlik, açlık, gavurların tehlikesi, tehdidi, korkusu, habislerde çürümüş, doğranmış, biçilmiş. Bunu da Mevla cennete bir sokacak çık. Cennette en etna diye yani diyelim. Cennette onu bir boyayacak yani. Sonra ona söyleyecek. Sen dünya hayatındayken hiç bir sıkıntı çektin mi? Halbuki adamın ömrü sıkıntıyla geçti. O lezzeti gösterecek ya Rabbi. Ben hiç dünyada sıkıntı çekmemiştim. Şu andaki lezzetini biliyorum. Onun için bakın sonunu düşünün. Sonunu düşünün inşallah. Bu dünyadaki bu gavurlar bu lezzetleri cerisinde sonu cehennem olduktan sonra hepsini unutacaklar. Biz ne kadar sıkıntı çeksek inşallah sonumuz cennet olursa bir anda inşallah urrahman hepsini Rabbim unutturur fazu keremiyle sonsuza kadar allah Teala Hazretleri cemaliyle müşerref eder rızasını nasip eder cennetine ihsan eder hepimiz pişmanlık günü düşünelim Şimdi siz var ya, hiç duymayanlardan daha pişman olursunuz. Ben de. Ben çok pişman oldum. Neden? Çünkü ben bu kadar kitap okudum, bu kadar bildim de niye yapmadım? Siz de düşünürsünüz. ya bu adam zaten hiç ayet, hadis duymadı, hadi cehenneme git. Ben bu kadar vaaz dinledim de ne amel ettim? Yani altın hazineyi görüp de almayan mı daha çok pişman olur? Yoksa hiç görmeyen mi pişman olur? Hiç görmeyen zaten adam. Ben ulaşmadım ki, bulmadım ki diyecek. Öbürü, ya ben çalışsaydım neler kazanacakken yattım aşağı ebedi cennetini, harap ettim, elimle yıktım ateşimi tutuşturdum. billahi teâlâ. Ve şurur enfusina ve min seyyiat amalina. Onun için şu mübarek cuma gecesinde inşallah bundan sonra gecelerimizi uyanık geçirelim teheşküt namazıyla sabah namazına cemaate çıkalım, işlak namazını bekleyelim. Yani dünyadan ne kapabiliriz? Salih amellerden ne yapabiliriz? Ebedi ahireti hangi sermaye çıkarabiliriz inşallah? Rabbimiz ejdeni zay etmez amin subhan rabbika al alamin ma ma muhammad muhammad sallallahu غ حلا او تلا اَمِنْ يَلَطِيفًا بِخَلْقِهِ يَعْلِيمًا بِخَلْقِهِ يَا خَبِيرًا بِخَلْقِهِ اِطْفِنَا يَا <تصفيق> يا لطيفا لم يزل انت اللطيف لم تجل لطف بنا فيما نزل لطف بنا بالمشلمين. يا لطيفا لم يزل انت اللطيف لم تجل لطف بنا فيما نزل بنا يا لطيفا لم يزل لطف نزل أنت اللطيف لم تجل لطف بنا بالمشلمين. Ya Rahman Rahimîn, Ya Rahman Rahimîn, Ya Rahman Rahimîn. Okunmuş olan binlerce latif, ismi şerifin hürmetine şu cemaatlerimize lütfeyle Ya Rabbi. Amin. Bize de onlarla lütfeyle Ya Rabbi. Dünya ahiretimizi mamur eyle. Amin. Cahant aziz eyle, gönüllerimizi mesur eyle. Amin. Kullarımızı hellü asan eyle. Amin. Kullarımızı emniyete tebdil eyle. Amin. Kullarımızı ferahe tebdil eyle. Amin. Tâ Rabbi âmî diyen dillerine ardı hîmden âzâd eyle. Afin. Bizden evvel ölenlere garık garık rahmet eyle, kabillerine nur eyle. Tâfî. Ya Rabbi bizden evvel ölenlere gırık gırık rahmetler eyle, bize de olan hâlle hallendik, az ara âsânü'l-hüsdü gâtim eyle, kelime-i çene kapamak nasîb Ya Rabbi âlemîn. Ve ya nasirin ve ya hayrânfâtiîn. Ya Rabbi hayırlısıyla gidip döndüğümüzü tekrar, hayır üzere cemh eyle Ya Rabbi. Amin. Sen mani öleri izâle Ya Rabbi âlemîn engelleri ortadan kaldırarak sen ya alemin umduğumuzdan ziyade sıhhatler, afiyetler, emniyetler, hürriyetler bahşeyle ya Rabbe! Ya Rabbe, cemaatlarımızın dünya ve ahiret hususunda ne dilekleri, senden istekleri varsa ihsan eyle ya Rabbe! Boş çevirme ya Rabbel alemin! Amin. Ve ya nasirin ve ya hayran fatihin. Amin! Burada da bir ee, Hizm-ül Nasır vardır. Ebu'l-Haseni Şazeli Hazretleri'nin i̇nşaallah Rahman. Onda okuyacağım da sonunda siz de amin dersiniz ben okurken. allah Teala ve Tekeddes Hazretleri'nin yardımı, Mübarek Cuma gecesi anında gelir inşallah. Evet. Şimdi efendim kardeşlerim duaya başlamadan evvel evvela benden yana size haklarım helal olsun siz de bana helal edin. <gülüyor> Ondan sonra Resulullah Efendimiz'e selam gönderiyor musunuz? Allah Rabbim ulaştırmayı yerine bize nasip eylesin. Amin. Bir de, de yerinde selam vermeyi nasip eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Musa inni euzzubi rabbiya rabbikum min kulli mutekebbirillahi minubi yevmil hissam. قال موسى إني أعذج بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن الحشاب آمين قال موسى إني أولت بربي ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اللهم بسطرة جبروت طهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى ببابك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا الله يا الله يا سميع يا مجيب يا قريب يا سريع يا منتقو يا طهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه طهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكرما مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا حفرة واقعا فيها ومن صبلنا لنا شبكة الخداع جعله سيدنا مسوقا إليها ومصادا فيها وسيرا لديها اللهم بحقك أفها يا عين صاد اكفن العدا ولقهم الردا واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط اللهم عليهم هاجل النقام في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم فل نحدهم اللهم قيلع عددهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم ارسل لنا جند إليهم اللهم اخرج من دائرة الحلم واللطف باسلوب لا دجل الانحال وقل ليدمر بطل على قلوبهم ملائك بلغهم الامان اللهم مزقهم كلهم من مزقتهم لأعدائك انتصارا انتصار للانبياء كبر في الج İzlediğiniz için Allah'tan teslim nintizarı gel yapabık ala adayık. Ha Mim La Insharun Ha Mim Ya Ha La Insharun Ha La La La Ma اقنا الشرا الاسواق فلا تجعلنا محل من بلوى الله من اقنا عمل الرضاق وفوق الامل اللهم يامن بتضلي نسبلي اسأل اسألك اي لان العجل العجل العجل الـ؛ يجابة الإجابة får يا من جاب نوحا في قومه يا من نصر ابراهيم على العجل. يا من يمتلك على give him a أسألك الله بإسراء أصحاب هذه النارات المستجابات أن تقبل ما فيه دارناك أن تعطينا ما سألناك أنجز لنا ما وعدتنا لعدك الذي رأى عبادك الصالحين المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إن فطعت أمالنا وعزتك إلا منك فقرب رجاعنا إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت أنا فقام شيء غارة الله يا غارة الله حثي السير مشداتا في حل عقدتنا يا غارة الله حدد دون الجاروا فرجونا الله مجيرا بكفى بالله وليا بكفى بالله نصيرا يا واحد يا علي ويا حليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم سلام على النوح في العالمين استجب لنا آمين آمين آمين فقطا دابر الذين لا يرى إلا مساكنهم فالحمد لله رب العالمين آمين يا أرحم الراحمين يا الراحمين okunan Hizm-ül Nasr hürmetine Şeyh Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretlerinin Abdülkadir Geylan Hazretlerinin Mahmut Harikatine Hazreti Muhammed Bahar bin Şah-ı Nakşibend Kuşesur Hazretlerinin Mahmut Rabbani Ceddel Hizane Hazretlerinin İsmet Garibullah Büyükşehir'in Hazretlerinin Şah-ı Meşah-ı Hizam'ın himmetlerini üzerimize daim eyle ya Rabbi hizm Nasr'ın Ya Rabbi acile süratle tesirini iraha eyle, ihsan eyle bize gönder ya Rabbi şuradan her cüllü ya Rabbi imdadımıza koş fazlı kereminle yardım öyle yardım et. E la gayran nasir <gülüyor> fatih. Cemaatlerimizi kadın cemaatlerimizi burada bulunan burada bulunmayan uzakta olan, bizi senin için seven bütün kardeşlerimiz sana emanet edildik. Sen muhafaza eyle, vikaya eyle, hıfza eyle, himaya eyle, eyle, Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasilin hayırlısıyla gidip dönene kadar sana emanet edildik Ya Rab bu kereminle. Hepimizin yolunda daim eyle. Yolundan ayırmak isteyenlere fırsatlar verme Ya Rabbu. Helalından merzut eyle Araplardan şüphelerden beri eyle Ya Rabbu. Evlâd-ı ahvâdımızda hayrlerine ya Rabbi. Amin. Onların da hayrını göster, şenlerini deseyle ya Rabbi. Ahir zaman şenlerinden, fitnelerinden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İmanlarımız sana emanet. Sen ile. eyle, mükattesatımız sana emanet. Sen muhafıza eyle ya Rabbi. Amin. Şumbarek cuma gecesi, ihya'ya muhafıza eyle ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı şuradan dağılmadan da meleklerin nidasıyla Kullallâhu urallekum, asa olarak kalkın muhafıza eyle ya Rabbi. Amin, hürmetli ha, السلام سلامنا على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحه